5. remiz madem celcelutiye vahiy ile peygamber aliye sallallahu aleyhi ve sellem'e nazil olmuş ve alamul ilmiyle ifadeyi mana eder. Hem madem celcelutiye eket kevkebi ve tukadu siracun nuri fıkralarında mana-i ile o kasidenin hakikatını ispat eden Risale-i Nur'a sarihan ve onun 13 emmiyetli risalelerine işareten haber vermekle beraber feya hamilel ismi lzi kadruhu de dahi o kasidenin bir esası olan el i̇smül ile çok iştigal ve istimdad eden Risale-i Nur müellifine ve bunun 13 ehemmiyetli vakaatı hayatına imaen, remzen, işareten mana-i mecazi ile haber veriyor. Hem madem mana-i mecazi ile ve mefhum-ı işariinin murad olmasına bir zayıf karine ve bir gizli emare ve bir tek münasebet kafi geliyor. Hem madem Risale-i Nur ve Risalelerine ve müellifi ve ahvaline olan işaretler birbirine karine olur. Belki meselenin vahdeti itibariyle, umum işaretler karineleriyle beraber her birisine kuvvetli bir karine ve kavî bir emare hükmündedir. Elbette diyebiliriz ki, Hazreti i i̇mam Ali radıyallahu anh nasıl ki başta, ''Bede'tü bi bismillahi bi-hihtedet ilâ keşf-i esrârim bi yani hazine-i esrar olan Bismillahirrahmanirrahim ile başladım. Ruhum onun ile o hazineyi keşfetti diyerek, sair işaratın karinesiyle bir manâ işari ve bir medlülü mecazi suretinde, Risale-i Nur'un Bismillah'ı hükmünde ve Fatiha'sı ve Besmele'si ve Bismillah'daki büyük sırrın hakikatını beyan eden ve kısa ve gayet kuvvetli birinci söz namında olan Bismillah Risalesine ima, belki remz, belki işaret ediyor. Aynen öyle de sair işaretin karine ve münasebetiyle ve hurufu kur'aniyenin esrarından bahseden ve Rumuzat Semaniye namında bulunan 8 küçük risalelerin mahiyetlerini andırır bir tarzda ibareyi değiştirerek hurufların esrarı ile istimdad etmeye başlaması karine-i latifesiyle muazzam dua ve münacaat ve Cami-i Kasemi istimdadinin ahirlerinde ve sözlere ve mektuplara işaretten sonra Bivahil il Vahha bil Fethi ve Nasri esrât fikrasiyle 29. mektubun bir kısım esrar hurufu Kuraniyeyi beyan eden Rumuzat Semaniye namında sekiz küçük risalelerin en mühimleri ve Feti Mekke ve Feti Şam ve Feti Kudüs ve Feti İstanbul gibi çok fütuhat-ı İslamiyeden gaybi haber veren Sûre-i Derce enasrullahi vel Feth'nin esrarını beyan ile Futuhat ı İslamiyenin pehlivanı olan Hazreti İmamı Ali'nin radıyallahu anh, nazarı dikkatini celbeden Feth ve Nasr Risalesine, hem Sure-i Feth'in en mühim ve en ahir ayetin beş vecih ile icazını beyan ve ispat ile, kahramanı İslam Hazreti İmamı Ali'nin radıyallahu anh, nazarı dikkatini celbeden, gayet kıymetli olan Ayet-i Feth Risalesi namındaki küçük bir risaleye ima belki işaret eder, itikadındayım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 28. lemma da ispat edildiği gibi sarahata yakın bir surette Risale-i Nur'a işaret etmekle beraber Sure-i Nur'daki ayetin Nur'un Risale-i Nur'a işaretine işaret eder ve madem akit kavkebi bil ismin nuren, mana ve cifirce tam tamına Risale-i Nur'a tevafuk ediyor. Elbette diyebiliriz ki bu fıkranın akibinde bi'acin ehucin celmehucin celaletin Celilin celcelayutin cemahin temehracat bi taadadi abrumin ve simraz abramin ve bahreti tibrizin ve ummin tabarrakat. Fıkrasıyla ile Risale-i Nur'un bidayette 12 söznamında iştihar ve intişar eden 12 küçük risalelerine Ekit Kavkebi karinesiyle bu fıkradaki 12 Süryani kelimeler onlara birer işarettir. Gerçi elimde bulunan Celcelutiye nüshası en sahih ve en i̇mam İmamı Gazali radıyallahu an gibi çok imamlar Celcelutiye'yi şerh etmişler. Fakat bu süryani kelimelerin manasını tam bilmediğimden ve nüshalarda ihtilaf bulunduğundan her birisinin vece işaretini ve münasebetini şimdilik bilmediğimden bırakıyorum. Elhasıl Hazreti İmamı Ali radıyallahu an bir defa akit kavkebi fıkrasıyla,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 Faraza Hazreti İmam Ali an irade etmezse fakat kelam delalet eder ve karinelerin kuvvetiyle işari ve zımni delaletle manaları içine dahil eder. Hem madem o mecazi manalar ve işari mefhumlar haktır, doğrudur ve vakıa mutabıktır ve bu iltifata layıktırlar ve karineleri kuvvetlidir. Elbette Hazreti İmam Ali'nin radıyallahu an böyle bütün işari manaları irade edecek Küllî bir teveccühü faraza bulunmazsa Celceluti'ye vahyolmak olmak cihetiyle hakiki sahibi Hazreti İmam Ali'nin radıyallahu <gülüyor> anh üstadı olan Peygamber-i Zîşan'ın aleyhissalatu <gülüyor> vesselam küllî teveccühü ve üstadının <gülüyor> üstad-ı ihatalı ilmi onlara bakar irade dairesini alır. Bu hususta benim hususi ve kat'î ve yakın derecesindeki kanaatimin bir sebebi şudur ki Müşkilat-ı azime içinde El-Ayetül Kübra'nın tefsiri ekberi olan 7. şuağı yazmakta çok zahmet çektiğimden bir kutsi teselli ve teşvike cidden çok muhtaç idim. Şimdiye kadar mükerrer tecrübeler ile bu gibi haletlerimde inayeti ilahiye imdadıma yetişiyordu. Risale'yi bitirdiğim aynı vakitte hiç hatırıma gelmediği halde birden bu kerâmet-i aleviyenin zuhuru bende hiçbir şüphe bırakmadı ki bu dahi benim imdadıma gelen sair inayeti ilahiyeye gibi Rabb Rahimin bir inayetidir. İnayet ise aldatmaz, hakikatsız olmaz. 7 rems. Hazreti İmama Ali radiyallahu an nasıl ki? Wa bil ayetil Kübra eminni min al fajat, wa bi hak fakjin maqmahtin ya ilahena, wa bi asmaik husna ejirni min al shetet, hurufun libahramin alat ve tashamakat. وَاسْمُ Musa مُوسَى بِهِ الظُّلْمَةٌ diye, birinci fıkrasıyla yedinci şu'a işaret etmiş, öyle de, aynı fıkra ile Ali bir tefekkürname ve tevhide dair yüksek bir marifetname namında olan 29. dokuzuncu ile maya dahi işaret eder. İkinci fıkrasıyla ismi azam ve sekine denilen Esma-i Sitte-i Meşhuren'in hakikatlarını gayet Ali bir tarzda beyan ve ispat eden, ve yirmi dokuzuncu lemayı takip eyleyen otuzuncu lema namında altı nükte esma risalesine bi-esma'ike'l-husnâ ecirni mineşşetet cümlesiyle işaret ettiğinden sonra akibinde risale-i esma'yı takip eden otuz birinci lemanın birinci şua'ı olarak otuz üç ayet-i Kur'aniye'nin risale-i nura işaratını kaydedip hesabı cifri münasebetiyle baştan başa ilm huruf risalesi gibi görünen ve bir mucize-i Kur'aniye hükmünde bulunan risaleye ''Hurufun libehramin alet ve teşamechat'' kelimesiyle işaret edip ''Derekap'' ''Vesmu'asa Musa bihizzulmetun celet'' kelamı ile dahi Risale-i Hurufiye'yi takip eden ve El-Ayetül Kübra'dan ve başka Resail-i Nuriye'den terakküp eden ve asay Musa namını alan ve asay Musa gibi dalaletin ve şirkin sihirlerini iptal eden Risale-i Nur'un şimdilik en son ve ahir risalesine asay Musa namını vererek işaretle beraber manevi karanlıkları dağıtacağını müjde ediyor. Evet ve bil ayetül kübra kelimesiyle 7. şu'a işareti, kuvvetli karineler ile ispat edildiği gibi aynı kelime diğer bir mana ile El Hak Risalesi-i Nur'un ayetül kübrası hükmünde ve ekser risalelerin ruhlarını cem eden ve arâbî bulunan 29. lemaya bu kelam müstetbiatut terakip kaidesiyle ona bakıyor, efradına dahil ediyor. Öyle Hazreti İmamı Ali radıyallahu an dahi bu fıkradan ona bakıp işaret eder diyebiliriz. Hem sair işaretatın karinesiyle hem mektubattan sonra lem alara başka bir tarz-ı ibare ile ima ederek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 tam tamına Eskişehir hapishanesinde idam ve uzun hapis tehlikesi içinde telif edilen 29. lem'anın ve sahibinin vaziyetine tevafuk karinesiyle kelam zımni ve işari delalet ettiğinden diyebiliriz ki Hazreti İmam-ı Ali radıyallahu anh dahi bundan ona işaret eder. Hem 30. lem'a namında ve 6 nükle olan Risali Esma'ya bakarak ve isimaikel husna deyip sair işaretin karinesiyle hem 29. lemaya takip karinesiyle hem ikisinin isimde ve esma lafzında tevafuk karinesiyle hem teşettütü hale ve sıkıntılı bir gurbete ve perişaniyete düşen müellifi onun telifi bereketiyle teselli ve tahammül bulmasına ve manayı mecazi cihetinde Hazreti İmam Ali'nin radıyallahu anh lisanı ile kendine dua olan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 ve Hazreti İmam Ali'nin radıyallahu an işaret ettiğini ispat eylemiş. Ve madem başta bedaetu bi bismillahirrahmanirrahim bi te'det ile keşfi esrarin bi batinihim tavet risalelerin başı ve birinci söz olan bismillah risalesine baktığı gibi Kasemi Cami-i Muazzam'ın ahirinde risalelerin kısmı ahirleri olan lemalara ve şualara hususan bir ayetül kübra-i tevhid olan 29. Lem'a-i Harikaya Arabiye ve Risale-i Esma-i Sitte ve Risale-i İşarat-ı Huruf-u Kur'aniye ve bilhassa şimdilik en ahir Şu'a ve asay Musa gibi dalaletlerin bütün manevi sihirlerini iptal edebilen bir mahiyette bulunan ve bir manada ayetül kübra namını alan Risale-i Harikaya bakıyor gibi bir tarzı ifade görünüyor. Ve madem bir tek meselede bulunan emareler ve karineler Meselenin vahdeti haysiyetiyle emareler birbirine kuvvet verir, zayıf bir münasebetle bir tereşhüh dahi menbaına ilhak edilir. Elbette bu 7 adet esaslara istinaden deriz. Hazreti İmam Ali radıyallahu an nasıl ki meşhur sözlere tertipleri üzerine işaret etmiş ve mektubattan bir kısmına ve en mühimlerine tertiple bakmış, öyle de "Bi esmaikel husna ecirni min cümlesiyle 30. Lem aya yani müstakil lem alardan en son olan Esma-i Sitte risalesine tahsin ederek bakıyor ve Hurufun Libehramin Alat ve kelam ile dahi 30. lemayı takip eden işaret ı Huruf-u Kur'aniye risalesini takdir edip işaretle tasdik ediyor. Vasmuasa Musa Musabih zulmetun celet kelimesiyle dahi şimdilik en ahir risale ve tevhid ve imanın elinde Asay-ı Musa gibi harikalı en kuvvetli bürhan han olan mecmua risalesini senâkerane remzen gösteriyor gibi bir tarz ifade eden bila perva hükmediyoruz ki Hazreti İmam Ali radıyallahu an hem Risale-i Nur'dan hem çok ehemmiyetli risalelerinden manayı hakiki ve mecazi ile işarî ve remzî ve imâî ve telvihi bir surette haber veriyor. Kimin şüphesi varsa işaret olunan risalelere bir kere dikkatle baksın. İnsafı varsa şüphesi kalmaz zannediyorum. Buradaki manay işareti ve medlûl-ı karinelerin en güzeli ve latifi aynı tertibi muhafaza ile verilen isimlerin münasebetidir. Mesela 29, 30 ve 31 ve 32 mertebi i taadatta, 29 ve 30 ve 31 ve 32. sözlere gayet münasip isimler ile ve başta sözlerin başı olan birinci söze aynı besmele sırrıyla.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 Ben Kasemle temin ederim ki Risale-i Nuhu senadan maksadım, Kur'an'ın hakikatlarını ve imanın rükünlerini teyit ve ispat ve neşirdir. Halikarahimime yüzbinler şükrolsun ki kendimi kendime beğendirmemiş, nefsimin ayıplarını ve kusurlarını bana göstermiş ve o nefs emmariyi başkalara beğendirmek arzusu kalmamış. Kabir kapısında bekleyen bir adam, arkasındaki fani dünyaya riakerane bakması.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 işari bir tarzda bid'at zamanında çıkan Bediül Beyan ve Bediül Zaman olan Risale-i Nur'un hem ibare hem mana hem isim noktalarıyla bediliğine münasebettarlığını ihsas etmesine ve bu isim bir parça ona da bakmasına bu ismin müsemmasında Risale-i Nur çok yer işgal ettiği için hak kazanmış tahmin ediyorum. Rabbena lâ in nesina au ehtâ'nâ 8. Rems bu Remz'in beyanından evvel en mühim iki suale cevap yazılacak. Birinci sual. Bütün kıymetli kitaplar içinde Risale-i Nur, Kur'an'ın işaretine ve iltifatına ve Hazreti İmam-ı Ali'nin radıyallahu an takdir ve tahsinine ve Gavs-ı Azam'ın teveccüh ve tebşirine vecihi i ihtisası nedir? O iki zatın kerametrel Risale-i Nur'a bu kadar kıymet ve ehemmiyet vermesinin hikmeti nedir? El-Cevap.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 Kur'an ona kuvvetli işaretle iltifat etmiş ve Hazreti İmamı Ali radıyallahu an üç kerametle ona beşaret vermiş ve Gavs-ı Azam radıyallahu an keramet ondan haber verip tercümanını teşcih etmiş. Evet bu asrın dehşetine karşı taklidi olan itikadın istinat kalaları sarsılmış ve uzaklaşmış ve perdelenmiş olduğundan her mümin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 Bulundukları kasaba, kariye ve şehirlerde hizmet-i imaniye itibariyle adeta birer gizli kutup gibi müminlerin manevi birer noktayı istinadı olarak bilinmedikleri ve görünmedikleri ve görüşülmedikleri halde kuvve-i itikatları cesur birer zabit gibi kuvve-i maneviyeyi ehli imanın kalplerine verip müminlere manen mukavemet ve cesaret veriyorlar. İkinci sual Keramet izhar edilmezse daha evlâ olduğu halde neden sen ilan edersin? El cevap Bu bana ait bir keramet değildir. Belki Kur'an'ın icazı manevisinden tereşüh ederek has bir tefsirinden keramet suretinde bizlere ve ehli imana bir ikram-ı ve inamı ı ilahidir. Elbette mucize-i kuraniye ve onun lem'aları izhar edilir.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 Fakat başkalarıya ispat edemediğimden yazamıyorum. Yalnız iki üçüne işaret etmeye münasebet gelmiş. Birincisi, ben Celâlüddîneyi okuduğum vakit, sair münacatlara muhalif olarak kendim bizzat hissiyatımla münacat ediyorum diye hissederdim. Ve başkasının lisanı ile taklitkarane olmuyordu. Benim için gayet fıtri ve dertlerime alakadar ve tefekkürat-ı ruhiyeme hoş bir zemin oluyordu. Birkaç sene sonra kerametini ve Risale-i Nur ile münasebetini gördüm ve anladım ki o halet bu münasebetten ileri gelmiş. İkincisi Hazreti İmama Ali radıyallahu an başta ruhi bihih tedet ile keşfi esrarin bibatnihin tabet ve ortalarında ve amnihni yad el jalal kerameten bi esrar ilmin ya halimu bikenjelat ve ahirde. مَقَالُ عَلِيِّنْ وَابْنِ عَمِّ مُحَمَّدٍ وَسِرُّ عُلُومٍ لِلْخَلَائِكِ جُمْمِعَتْ Bir hazine-i ulum olarak gösteriyor. Halbuki zahirinde yalnız bir münacattır. Hatta i̇mam Ali'nin radıyallahu anh hakikat sair kasideleri ve ilmi başka münacatları gibi esrar-ı ilmiye ile tam münasebeti görünmüyor. Benim hususi kanaatım şudur ki Cel Celuti'ye Madem Risale-i Nur'u içine almış ve sinesine basıp manevi velet gibi kabul etmiş, elbette vesr-u ulûm lil halâik cümmiat fikrası ile kendi hazinesinin bir kısım pırlantalarını ahir zamanda neşreden Risale-i Nur'u şahit gösterip celcelutiyeyi bir hazine-i ulûm ve bir define-i ilmiyedir diye bi hakkın medhüsenâ edebilir. Üçüncüsü, malumdur ki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 Süryanice isimleri tadad ederek münacat eder. 32 veya 33 adet isimlerde iki defa ba'deha kelimesini tekrar eder. Biri 27. de ve zeymûkhin ba'deha, diğeri 31. de ve Bazuhin ba'deha der. İşte Risale-i Nur'un sözleri 33 ve bir cihette 32. Ve mektubat namındaki risalelerin dahi bir cihette 32 ve bir cihette 33 olup bu münacatla mutabık olması ve yalnız risale şeklinde iki adet zeyilleri bulunması ve o zeyillerin birisi 27. sözün ehemmiyetli zeyli ve diğeri 31. sözün kıymetdar zeyli olması ve o iki zeyl risalesinin müstakil mertebe ve numaraları bulunmaması ve badaha kelimesi dahi aynı yerde aynı manada tevafuk etmesi bana 2 kere 2 dört eder derecesinde kanaat veriyor ki Hazreti İmamı Ali radıyallahu an tebeii bir mana ile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 yani kâf haya, yâ ayn sâd beşinci mertebede bulunması, hem beşinci söze, hem beşinci mektuba, hem beşinci lemaya ve dördüncü şua olan ayete hasbiye risalesine, hem üçüncü şua olan münacata baktığı cihetle münasebet genişlenmiş, gizlenmiş. Buna başkaları kıyas edilsin. لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ أستغفر الله من خطائي وخطيئاتي ومن سهوي وغلطاتي والحمد لله على نعمة الإيمان والقرآن بعدد حاصل الضرب حروف رسائل النور المكروءة والمكتوبة والمتمثلة في الهواء في عشرات دقائق حياتي في الدنيا والبرزخ والآخرة اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه بعددها. وارحمنا وارحم طلبة رسائل النور بعددها امين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك أنت الحكيم